İyi akşamlar. Makas dinliyorsunuz. Merhaba Özge. E, i̇yi geceler demek istiyorum Haziran. <gülüyor> e, i̇yi geceler Deniz bu arada. İyi geceler. <gülüyor> Bugün yine konukluyuz. E, sinema üzerine konuşacağız. Film Orkadın Filmleri Festivali dün başlamış oluyor. Siz bu programı dinlediğinizde. E, bir, iki, bir ay boyunca sürecek aslında. Dört şehirde gerçekleşecek. Biraz bundan bahsedeceğiz. Programı da sinemadan bahsettiğimiz için e, sinema ve müzik düşünüldüğünde görmezden gelinemeyecek bir isimle Barbara Streisand'ın ...da açtık. Onu Donna Summer'la beraber yaptığı bir şarkıyı dinledik. No More Tears, Enough is Enough, şarkının ismi. Ee, 11. senesinde Filmor bu sene. Değil evet. mi? Ee, bir, hem birkaç şey merak ediyoruz aslında. Demin de konuşuyorduk. Hem nasıl filmler bir araya geliyor, nasıl seçiliyor? Hem sanırım size başvuruluyor hem de siz de tarıyorsunuz kadın filmlerini. Evet, evet. Ee, Ekim'den itibaren başvuruyu açıyoruz... Yani aylar öncesinden başlıyor festival süreci aslında. Bu yıl 51 tane film var programda. Bunların bir kısmı başvuruyla bir kısmı da bizim yıl boyu yaptığımız tarama sonucu seçilen filmler. Başvurularda hani her geçen yıl daha da artıyor. Özellikle Türkiye'den de aynı şekilde daha fazla film başvuruyor her yıl. İki türlü de oluşturuyoruz programı. Hem yeni yönetmenler var galiba. Hani ilk filmi olan ya da henüz ikinci <gülüyor> filmi olan hem de daha usta isimlerinde seçkileri var bu sene galiba. Evet, evet. Doris Story ve Yaşım Ustaoğlu'nun toplu gösterimleri var. Bir yandan tabii hani güncel sinemayı takip edip son yıllardaki filmleri toparlıyoruz her yıl festival programında. Ama aynı zamanda çeşitli bölümlerde eski filmleri de... Klasik filmleri de ve bu şekilde toplu gösterimlerle bir sinemacının hani birden fazla filmini de bir araya getirip gösteriyoruz. Biraz festivalin bölümlerinden bahsedersek, kadınlar, Kadınların Sineması bölümü son yıllarda kadınların yaptığı filmler beliriniz... ...kiminimiz bizimdir diye bir bölüm var. Hı hı. Ee, kendine ait bir cüzdan. Kadınların kendi cüzdanlarıyla ayakta durma mücadelesi. Cinsiyetler bölümünde cinsiyet ve cinsel kimlik. Hı hı. We'll make movies. Ee, birlikte hazırladığımız özel bir seç. Genelde böyle hep temalarla evet. gidiyorsunuz değil mi? Her sene biraz evet. daha kolaylaştırıyor mu işi? Tabii tabii. Yani hem kolaylaştırıyor hem de... Ee... Feminist gündemle de belirleniyor birazcık. Yani Kadınların Sineması bölümü her yıl olan bir bölüm. Hı hı. Burada evet son yıllardaki filmleri toparlıyoruz. Onun dışında e, kendine ait bir cüzdan ve cinsiyetler bölümünü de her yıl yapmaya çalışıyoruz. Hı hı. E, ve işte toplu gösterimler oluyor. E, Women Make Movies seçkisi mesela. ...festivalin ilk yılında onların 30. yılıymış, kuruluş yılıymış ve böyle beraber bir seçki yapılmış. Bunun 10 yıl sonrasında da 40. yılları ve yine ortak bir seçki yapıldı. Bedenimiz Bizimdir bölümü de festivalin genel temasıyla paralel bir bölüm aslında bu yıl. Hani Tanıtım filmi de, festivalin genel sloganları da hep beden üzerindeki baskılara yönelik hazırlandı. Bu Hı. tema bölümünde de işte kürtajla ilgili... Veya bekaretle ilgili hmm. filmler seçtik. Hmm. Ee, bir de Mor Kamera Umut Veren Kadın Sinemacı ödülü. Yarışma e, gibi bir şey düzenlemiyorsunuz. Evet. E, bir ödül verilecek. Atölyeler e, oluyor. Atölyeler olacak yine, evet. <gülüyor> Birkaç atölyeyi söyleyebilir misin? Neler var? Tabii, e, beden atölyesi var. Bu e, yürütücü ünü hasbiye gün açtığını yaptığı bir atölye. O da işte zaten daha öncesinde de bu beden atölyelerini yapıyormuş. Festival kapsamında da festivalde bu atölyeye katılmak isteyen kadınlarla buluşacak. Kısa film atölyesi de yani şahsen benim bayağı heyecanlandığım bir atölye. Bu bir kere daha yapılmış festivalde bildiğim kadarıyla bir kere. Bunda işte 8 kişilik katılım kontenjanı koyduk. Çünkü gerçekten üretime yönelik bir atölye olacak. Hmm. Sokağa çıkacak kadınlar ve işte bir şeyler çekecekler. Festival süresince çekecekler, kurgulayacaklar başlarında iki yürütücüyle beraber ve hmm. sonunda kısa bir film hani üretmiş olarak ayrılacaklar festivalden. Deneyimli olması gerekiyor mu bu arada? Ona katılacaklar hayır, değil mi? Hayır, hayır. atölye.filmmore.com adresine gönderebilirler. Başvurmak isteyen insanlar adreslerini. Hı -hı. E, kadınların sineması diyorsunuz. Tam olarak e, hani feminist bir yönde olduğunu söylemiştin ama festivalin böyle biraz farklı ayakları var. Hem alanındaki iyi kadın yönetmenlerin Hı -hı. E, filmleri geliyor hem belki hani çok gösterim şansı bulamayan filmler evet. geliyor ya da işte feminist gündemi takip eden filmler oluyor gibi. Biraz da hani hangi e, neyin arkasında duruyorsunuz onu anlatabilir misin Hı -hı. ya da hani film mor neyin üzerinde duruyor da, ya da daha doğrusu? Evet ya şey asıl isteğimiz bizim hani Seyredenlerin zevk alacağı, keyif alacağı bir program oluşturmak. Ve bir yandan tabii ki başka bir şekilde Türkiye'de gösterilme şansı bulamayacak filmleri de toparlayabilmek. Ee, nasıl diyebilirim mesela bunun için? Yani özellikle filmlerin anlattıkları konuların feminist konular olmasına gerek yok ama... Kadınlara yani... ilişkin şeyler... Yani biraz reklamınızda da o var hani. Tabii yani daha ziyade öyle bir şey var zaten. Hı -hı. Yani kadınların yaptığı sinema ve kadınları yani... kadın Özün olarak gören belki kadınları aynen, filmler. Hem üretilirken hem de anlattığı Hı -hı. hikayeyle böyle. Ama hikayeyi anlatma biçimiyle de böyle olabilir. Yani konusu bambaşka bir şey olabilir. Atıyorum İkinci Dünya Savaşı'nda hani direkt bir savaş filmi çekebilir. Hani kadınlara tamamen odaklanmamış da olabilir ama bunu bir hani... Farklı bir bakış açısıyla cinsiyetçi olmayan ve hani belli temsilleri yeniden üretmemeyi önemseyen bir bakış açısıyla yaptığında bu ve iyi çekilmişse de bu filmleri de göstermek istiyoruz Aslında kadın yönetmen olması da tam olarak şey değil mesela Çünkü tam tersi şeylerde görebiliyoruz seni hani yeterli film değil olduk. film <gülüyor> kesin bir gel ol diyecektim yani ilk evet. Oscar kazanan Hı -hı kadın en militarist politikayı yürüten sinemada kadın şu anda. Gerçi şimdi Juliette Lewis çalacağız birazdan. O da Catherine Bigelow'un bir... E, Catherine Bigelow mu? Hı -hı, Onun Catherine bir filminde yani. Strange Day dede oynamıştı. Evet bugün şimdi iki şarkı daha dinleyelim isterseniz. E, sinemada bir biçimde varlık gösteren kadınlardan bahsedeceğiz. Tabii ki e, müzisyenlerden ya da tam tersi bir şekilde müzik yapan sinemacı kadınlardan. Tabii ağırlıklı olarak sinemada da sinema kadınları dışlamaz. oyuncu olarak çok sever tabii ki. O yüzden çoğunluğu oyunculuk yapmış kadınlar ama yönetmen işte Barbara Streisand'ı dinledik. Ee, birkaç kişi daha olacak böyle. Şimdi Courtney Love devam ediyoruz. O birçok belgesel de yer alıyor. Aynı zamanda birçok kişi hatırlar. Man on oynuyordu. Ee, Happy Ending Story dinleyeceğimiz şarkının ismi. Aynı zamanda sonrasında da Soko dinleyeceğiz. People Always Look Better in the Sun. better in the dark Hey Don't let the light in Hey It's pure poison where you are Hey Is that me crying Tell me a happy ending story Tell me a happy ending story Tell me a happy ending story Act for every ending tragedy Yeah. the quicksands come in business. Hey, is that me crying? Hey, uh -oh, the stars crash down, don't Story. Tell me a happy ending story Courtney Love dinledik, Happy Ending Story. Ardından da Soko dinledik, People Always Look Better In The Sun. Soko'nun oynadığı film Bye Bye Blondie. İstanbul Film Festivali'nde gösteriyorum, daha bakmadım ama if Film Festivali zaten olmuyor herhalde. ikisinde de Böyle bir olay da var galiba, Film Festivali'de de. Ondan da konuşuruz. Neyse if Film Festivali'nde gösterilmişti, ilginizi çekerse eğer. Şimdi elimizde kitapçıklar var. Çok güzel filmler de var. Ee, filmler İstanbul'da nerelerde? Fransız Kültür Merkezi'nde, İstanbul Modern'de ve en Enstitüsü'nde gösteriliyor değil mi? Evet. Ee, ayrıca fiyatları da çok iyi bu arada. Gerçekten çok güzel filmler. Çok uygun fiyatları e, izleyebilirsiniz. fırsatı kaçırmayın <gülüyor> ama gerçekten göremeyeceğiniz bir film var. Öncelikle mesela Aşk ve Devrim e, bir Right Girl e, belgeseli ya da filmi diyeyim. 42 dakikalık bir film var. Ebi Moser'in kendisi punk hareketi ve feminizm üzerine çalışıyor. Çeşitli üniversitelerde belgesel sinema Dersleri de vermiş. Ee, o New York'taki hareketin üyelerinin geçirdiği dönüşüm kadar ana akım medyanın bu kadınlara verdiği tepkiyi de belgeliyor. Onu izleyebilirsiniz. Örneğin e, toplu gösterimler var. Bu arada önce Yeşim Ustaoğlu ve Doris Dörün. Doris Thöring, Alman bir yönetmen. Bazılarınız onu kimse beni sevmiyor filmiyle e, tanıyacaktır. Bunlar e, festivalin hani ana başlıklarından dikkat çeken şeyler. Filmler bazında gidersek. E, Yeşim Ustaoğlu... E Filmlere katılacak mı yani hani gösterimlere sohbet etme imkanı bulacak? Tabi katılacak ee, gösterimler sonrasında Yaşım Ustaoğlu ile soru-cevap bölümleri olacak ayrıca festivalde bir tane masterclass olacak Yaşım Ustaoğlu ile isteyenler onu da katılıp hani yönetmenle daha sineması üzerine yakından iletişim kurma şansında. Herkes katılabiliyor evet, evet. önceden kayıt yaptırdıkları takdirde. Türkiye'den filmler de var, Mizgin Müjde birkaç tane hatta belgeseli var değil mi? Evet, iki filmi var, Ben uçtum Sen Kaldın, bu yıl Siyat'ta en iyi belgesel ödülü aldı. Onun sonrasında çektiği Asya'da bir kısa film, 12 dakikalık. İkisi de festivalde gösterilecek. İlk yaz Kocatepe Koca var. 1990 doğum. Onun, onun bir kurabiye masalı isimli evet, evet. E, bir filmi var. Şans kurabiyeleri üzerine. Evet, başta da söyledim. Türkiye'de böyle her yıl daha fazla kadın başvuruyor. Hı. E, ve hani ilk filmlerini çekenler oluyor. Veya Gülten Tarancı'nın bundan önce iki filmini de gösterdik. E, hani kısa filmler ve hani kısa filme değerini vermek de istiyoruz aslında. Güzel kısa Hı. filmler geliyor. Bu yüzden de aslında bu Mor kamera umut veren kadın sinemacı ödülünü, yarışma değil dayanışma Hı -hı. diyerek vermeye başladık bu yıl destek amaçlı. Hı -hı. Melek Osman bu arada Film Mor'un da kurucularından onun, onun Hani Meral filmi e, var. Evet. 22 yaşındaki e, kocası tarafından koaför dükkanı basılarak Meral'ın Meral'in hikayesini anlatıyor. Orada... E, Nerelin annesi, kız kardeşi, komşuların tanıklıklarına e, yer veriyor ve çeşitli sanatçıların kadınca naatlerine karşı söyledikleri şarkılar hı hı. E, yer alıyor. Bu konuda ben de bir şey söyleyeceğim. Aslında film Filmor sadece bir festival değil, aynı zamanda evet. film üreten bir e, her sene de çeşitli çalışmalar yapan bir grup, bir kolektif aynı zamanda. Bütün filmlerini çektiğiniz filmleri de festivalde gösteriyorsunuz, değil evet, mi? Evet. Sanırım Tuğçe, Tuğçe Can Bolat ve Seray Özban'ın da bir filmi hı hı. var. Yine e, Filmor üyesi onlar da. Evet. Bildiğim kadarıyla. Şimdi iki şarkıyla daha devam edelim diyoruz. Justin Electra dinleyeceğiz. Kile Lady ardından da Cat Power'dan Ruin. I don't want to tell you about it here The second way to kiss. Justin Electra dinledik, Kilale'yi de ardından da Cat Power dinledik, Ruin dinlediğimiz şarkı. Ee, Justin Electra film müzikleri yapıyor. Cat Power hem film müziği yapmışlığı var hem de aynı zamanda oyuncu olarak yer almışlığı var. Ee, Festival ile ilgili konuşmaya birazcık daha devam ediyoruz filmler üzerine konuşmaya. Ee, evet, <gülüyor> senin sayı tavsiyelerini <gülüyor> alabilir miyiz? <gülüyor> ben buradaki filmlerden bir kesimliği izlemiştim. Kalbimin her atışında diye çevrilmiş evet. bir İsveç filmi. O gerçekten güzel bir film. 105 dakikalık. Evet. Evlenmek üzere olan Mia ailesi ziyarete gittiğinde Frida ile tanışır ve en beklenmedik zamanda Aşkçıka gelir. Güzel bir Aşkçı filmi. Bunu izleyebilirsiniz. Kadınlara iş Yok diye bir film var. İkinci Dünya Savaşı'nda e, cephede e, savaşın kadın tanıklarına e, odaklanıyor. Hı hı. E, evet, yani Hindistan'dan filmler. Uganda'dan filmler var. Kadınların Adaleti diye bir film var. Hı hı. E, Hindistan yapımı Depa Dharanaj'ın e, filmi. Ee, ihtiyar heyetine karşı köyde kadın heyetini anlatıyor herhalde değil mi? Evet. Kendileri hani hukuk mücadelesini işlemeyen bir sistem yerine kendimiz yeni bir şey yaparız diyerek Hı -hı. kendi kurdukları cemaatten ilerletiyorlar. Hı -hı. Bu basamakları çıkmak e, var İran'dan. Rokşar Ehgahem Makhaminin Evet. Yönetmenin de ne olacak festivalde. Hı -hı. E, an, annesinin hikayesini çekmiş aslında. Hı -hı. Annesi İran'da yaşayan ve Evinde resim yapan bir kadın ve hı hı. E, Fransa'da bir sergiye uzanan yolculuğunu anlatıyor. Hani çok samimi diyaloglar var filmde, bir belgesel. Hı hı. Güzel yani. filmler var. Yine Pernille Auguste'tan ötesi Beyond filmi var. Hı hı. Ruth Paxton'dan Nevada. Yani kısa ya da uzun metraj e, hani çok güzel. Herkesin kendi zevkine uygun... Bu ...şeyler bulabileceği filmler var. Hı -hı. Şöyle bakıyorum tekrar da. <gülüyor> filmler bu arada 11... E, ...genelde yani 5 seansda falan gösteriliyor. Hani cumartesi, pazar dışında... E, ...cumartesi Hı -hı. tüm gün katılabilirsiniz. E, i̇ş çıkışı gidebilirsiniz... Hı -hı. E, ...saat 7'de. Göte'de akşam seansları var. 8.30'da da bir seans var Göte'de. Öyle Göte enstitüsünde Bakalım <gülüyor> evet. 17 Mart Pazar günü. O da e, yönetmenin katılımıyla olacak herhalde. Su Çocukları filmi diyor. Evet o da e, ilginç bir belgesel yani yönetmen ve bir kadın sanatçı beraber hani kendi diyalogları üzerinden ilerleyen bir film hı hı. doğurganlık üzerine tartışıyorlar bizim hani geçen yılın gündemini bir yandan e, nasıl diyeyim paralel ama çok farklı bir kontekste tartışıyorlar o yüzden ben izlerken bayağı ilginç bulmuştum. Hı hı. Burada Bu, Yes. Ben de şunu soracaktım. Yes. Tam bu sıradan demin konuştuğumuz ve bugün sosyal medyada dönen şey hı hı üzerinden hı hı. aslında. Yani film biraz politik olması, sonuç evet. itibariyle konusunun politik olması... onu diğer festivallerden hem ayrı bir muamele görmeye e, hem olumlu hem olumsuz anlamda bir durum evet, oluşturuyor aynen. sanki. Böyle de bir şey olmuş sanırım bugün itibariyle hatta. Tabii. Evet her yıl tanıtım filmi çekiyoruz. Sosyal medyada ve televizyon kanallarında dönmesi için. Ve hani bu tanıtım filmiyle biz festivali daha... ...yaygınlaştırıyoruz, daha fazla insana duyuruyoruz ve hani son üç yıldır bunun için Rütü'ye de başvuruyorduk. Ve her yıl Festival'in tanıtım filmi kamu spotu olarak oynuyordu televizyonlarda. Ama bu yıl bir gerekçe gösterilmeden reddedildi. Bugün resmi yazı elimize ulaştı. Biz de hemen bunu da sosyal medyadan yaygınlaştırdık. Buradan da söyleyeyim. Ama geçtiğimiz senelerden farklı yani. Hükümet politikalarının dışında sanırım Tabii. filminde değişik, yani tanıtım filminde... ...kürtaj geçiyor olması aslında ilk akla gelen şey oluyor evet, yani. Evet, yani her yıl... Politik bir dil var tabii ki filmlerde feminist politik bir dil ama bu yıl e, hani sözcük olarak da Kürtaş hakkının elinden alınan bir kadından bahsedilmesi dikkatlerini çekti diye düşünüyoruz. Bir gerekçe yok bu arada ama hani akla ilk gelen şey de bu bir yandan. Bu arada şey de söyleyelim festivalin bu seneki tarafı te teması orada olan kadınların festivali. Susturulan görmezden gelinen <gülüyor> e, kadınların festivallege çok tanıtım filminde de bu var galiba. Hı hı. Şiddet görürken, işte çeşitli mağduriyetler yaşarken, ayrımcılık ayrımcılığa uğrarken hı hı. E, görmezden gelen kadınların aslında orada olduğunu hatırlatıyor evet. diyebiliriz. Ee, rafineri Ajansı ile çalışıyoruz. Onlar yapıyor bizim bu tanıtım filmlerimizi ve görsellerimizi. Hani daha tabii ki bir şekilde tecrübeli, yıllar içerisinde geliştirdikleri bir deneyim var ve Hani bir filmde her şeyin anlatılamaması vesaire böyle bir film çıkmış ortaya. Hani olumlu çok fazla tepki aldık filmden ama hani bir yandan tabii eksik kalan birçok nokta da oluyor. Orada olan derken hani dışarıda bir yerlerde bir kadınlar var ve onlara ulaşmaya çalışıyoruz gibi değil. Görmezden gelinme bizim de festivali yaparken de yaşadığımız bir şey. Hani aslında buradayız, oradayız hani her yerdeyiz gibi bir şeye. Ve hepimizin görmezden gelişine, e, haklarımızı tartışamamamıza değinen bir film ve bir slogan. İki şarkı daha dinlemek ister misiniz? İsteriz. E, Juliette Lewis ile devam edeceğiz. E, yani o çok şey, bir, bir sürü insan biliyordur filmlerini zaten. Ünlü bir oyuncu. Müzik kariyerinde de çok meşhur. E, Birçok albüm yaptı. Juliette, Juliette Lix grubuyla İstanbul'a geldi. Sahne performansını öve öve bitiremiyorlar. Yani bütün... Seyircinin üstünde turlar atı yapılan stage divingler falan. 2009'da yayınladığı albümünden bir şarkı dinleyeceğiz. Terra Sonra da Lydia Lunch dinleyeceğiz. Hem yönetmen hem oyuncu. Yani her şey diyebiliriz. Kamera karşısında kendini çok rahat hisseden bir kadın. Dig in Hall dinleyeceğim şarkının ismi. Ardından da e, Lidya Lanç dinledik. Festival sonardıktan sonra sonra gezecekti değil mi? Evet. Yani İstanbul'da kalmıyor. Evet, İstanbul'da 15-23 Mart tarihlerinde e, sürüyor. Sonrasında 30-31 Mart'ta İzmir, 6-7 Nisan'da Sinop, 13-14 Nisan'da da Bitlis'te gezici gösterimler olacak festival bir de şeyden bahsediyorum. Altın Bamyadan. Yani o da çok Hı. hani böyle bir sansasyonel bir festival şey olarak daha evet biliniyor. Biliniyor. Hı. Bu sefer aslında aslında ayrı ayrı etkinliklerdi galiba. Bu sene kapanışına denk gelecek. Yani geçen yıl da böyle oldu. Hani ayrı etkinlikler. Ama festivalin bir kapanış gecesini düzenliyoruz. 25 Mart'ta olacak o da. Aynı gecede Altın Bamya'nın bu yılki ödülleri sahiplerini bulacak. Adaylar şu an Altın Bamya'nın web sitesinde Oylanmaya devam ediyor izleyici bamyası adayları. Evet şey bir seçici kurul sanırım yapıyor. Seçiyor asıl filmlere ödülleri veriyor. Ama aynı zamanda izleyicilerin de oy vermesi mümkün. Aklınıza gelebilecek her oy var. Her film var. <gülüyor> Aslında her Listede. film var değil mi? Yani Zaten her göre. filmlerde sizin <gülüyor> seçip de onu fark ediyorsun. Yani <gülüyor> hangisini öğreneceğini şaşırıyorsun. Ona göre şey yapılıyor evet. olması lazım değil yani, mi? Yani evet bir jüri var. Onlar hani her işte erkek karakter kadın karakter film ve senaryo dallarında üçer aday belirliyor onlar o adayları oyuyor ama izleyici bamyası için oylanan adaylar Hı -hı. geçtiğimiz yıl vizyona girmiş bütün hani, Türkiye filmleri Hı -hı. altın bamyo Orkutan oy verebilirsiniz bu da çok sansasyon oluyor aslında çünkü birçok kişi kurgudan bahsettiğiniz zaman ya da belgeselden ya yani sinemada çok seçilen çok ee, ...mümkün olamayacağından bahsediyor. Çünkü zaten bir hikaye anlatıyorsun. Ne kadar cinsiyetçi olabilir ki gibi bir... ...ki bize de müzikle ilgili yapıyorlar. <gülüyor> Diyebiliriz. Ee, bununla ilgili birazcık şey yapıyorduk. Şey karşımıza çıktı. Belki oku, yani din, ...bizi dinleyenlerin de ilgisini çekebilecek. Beçel test. Karşımıza çıktı. Alisin Beçel bir e, şey... E, ...çizgi romancı aslında. Fakat geliştirdiği bir test var. Üç soru soruyor. ve Bunu yapmak çok güzel. Çok eğlenceli Hı. bir şey. Film izlerken... Biri şu, filmde en azından iki tane kadın karakter var mı? Bu karakterler kendi aralarında konuşuyorlar mı? Ve erkekler dışında bir konudan konuşuyorlar mı? Birçok filmin evet bu testi geçemediğini görüyorsunuz. Birçok filme uyarlamışlar. Gerçi Altın Bamiya'da biraz daha böyle hani cinsiyet şeyler ne kadar var ona göre <gülüyor> şey oluyor değil mi? Evet. Yani Burada bu biraz testi. daha bariz. <gülüyor> Ama yine de çok şaşırırım. Mesela işte aklınıza gelmeyecek bir takım filmlerin geçtiğini ve bir takım filmlerin de geçmediğini, hiç öyle bir şey yaşanmış olduğunu görüyorsunuz. Sene sene bütün film yani birçok Amerikan sınavındaki filmi izleyip onlara oy vermiş, hangilerinin geçip hangilerinin geçmediğini betel test betel test.com'dan bakmak mümkün. Mesela demiş şey'e baktım, melankoliye baktım hı hı. hani. Hı hı. Ya hiçbirine yani hı hı. <gülüyor> sıfır 0 almış. Hani onun da şu yüzden yaptım. Birazdan Björk dinleyeceğiz çünkü Dans in the Dark'taki ile ilgili. Ee, o yani oradaki şarkılardan bir tanesini dinleyeceğiz. Ve i̇şte Charlotte Jainsbourg dinleyeceğiz. Ama ondan önce Charlotte evet. Jainsbourg dinleyeceğiz. Evet. Charlotte Jainsbourg e, Melankolide malumunuz yer alıyordu. E, Greenwich Mean Time dinleyeceğimiz şarkının ismi. Ardından Björk'tan Dans in the Dark'taki e, Fabrika performansı diyelim. Kvalda. artık programı ufak ufak kapatmalıyız. Charlotte Jensburg dinledik, Greenwich Meantime ve sonra da Björk dinledik. Kvalda'yı dinlediğimiz şarkının ismi. Ee, son olarak Filmor'un iletişim adreslerini öğrenelim diyoruz. Tamam. Ee, Filmor.org web sitemizden festival hakkında detaylı bilgi alabilirsiniz. Facebook, Twitter sayfalarımızdan yine güncel duyuruları öğrenebilirsiniz. Ve biletler hem festival mekanlarından hem de online olarak alınabilir. Hiç gitmediyseniz ve merak ediyorsunuz en azından gidip bir filmi izleyin çok şaşırtıcı ve güzel şeyler çıkıyor bu arada hani böyle çok hiç bulmadığınız filmler olabilir ama gerçekten insanı etkileyen filmler oluyor. Ayrıca da kaotik bir festival programında nereden nereye gideceğim Kesinlikle. daha ziyade daha gerçekten hmm. spesifik ilgi alanlarına şeyler de görmüş olduk programda. Biz kapatıyoruz artık. Programın kaydı için bloğumuza bakabilirsiniz. Bir kez daha doyamadıysanız dinlemek <gülüyor> isterseniz bizlere. Makaseler.blogspot.com Bize de radyomakaseler.gmail.com'dan yazabilirsiniz. Haftaya görüşmek üzere. Teşekkürler Deniz. Ben teşekkür ederim. Hoşçakalın. <gülüyor> Scarlett Johnson'la kapatıyoruz. Song for Joe dinleyeceğimiz şarkının ismi.